Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd Efendim Leyse fi akalle min min minel ibil saimeti zekatun Fi akalle min khamsin Beşten azda min minel ibil saime Saime olan devede Beşten azda ne yok? Zekatun zekat yok Leyse'nin ismi nedir? Zekatun zekattır Değil mi? Yani leyse zekatun evleyset zekatun ama haber car mecur olunca ne oluyor mukaddem oluyor değil mi Onun için haber takaddum eyledi fi aqalla oldu leyse fi aqalle min khamsin min el ibl isaimeti 5 deveden azında zekat yok ee, peki delilimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi fi khamsin min el ibl isaimeti sadakatun Beş deveden azında sadaka yok, 5 devede sadaka var. O da nedir? Bir tane koyun. Yani Şeyban Rahi Hazretleri var. Bir gün Ahmed bin Hanbel'in yanında mecliste başka alimler de var. Alimler Şeyban Rahi Hazretlerine hürmet ediyorlar, muhabbetlerini izhar ediyorlar. Ahmed bin Hanbel de diyor ki: "Ya bu adamlara diyor neden bu sufilere bu kadar hürmet iltifat ediyorsunuz?" E, gidiyorlar, evrat eskarla meşgul oluyorlar ama en basit fıkhi, şerih hükümleri bile bilemiyor bunlar. Yani onlardan mahrumlar. E, diyor ki Şeyban-ı yani biraz diyor biliriz bir şeyler bizde. E, söyle bakayım diyor, beş devenin zekatı ne kadar olur? Ne diyor Şeyban-ı Hazretleri? Efendim diyor, fukahaya göre mi cevap vereyim yoksa e, ehli, zikre göre mi cevap vereyim bu nasıl oluyor diyor fukaza ehli zikri var mı bu işin var diyor size göre beş devenin zekatı bir koyundur çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi khamsin minel iblis saimeti sadakaton av shehatun beş devede bir koyun var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ya da sadaka sizin deliliniz bu hadis şeriftir ama bizimki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu tecihiz ederken kim ne kadar veriyor buyurduğunda Ebu Bekir her şeyini, malının tamamını vermişti. Dolayısıyla Efendimiz ona, e ehline, ailene ne bıraktın diye sorduğunda ve rasule, onlara Allah ve Resulünü bıraktım. Ya Resulallah demişti. Bize göre Ebu Bekir Efendimizin bu ifadesi esaslı Ne varsa tamamını veririz. Ama fukaha göre beşte biri verilir. Dolayısıyla bu hadis-i şerif esas alınır diyor şeyban-ı râi. Böyle ehli halin esas olanı tabii. Ama onlarda ilim de vardır. Özellikle nakşibendi damarı Mevlana Halid-i sonra eğer o böyle yapma değilse Hani böyle bu benim damadımdır, kızımın eşidir, oğlumdur vesairedir diye liyakat gözetilmeden altın çiziyorum tabii. Damatla layık olursa verilir, liyakat gözetilmeden belden gittiyse orada ilim olmaz. Ama nakşibendi damarı, halidiye, Müceddi diye orası bir ilim mecrasıdır. Orada ilim vardır zaten. Onlar hep pek çoğu Osmanlı zamanında neresi alimleriydi. Mevlana Halid-i iki büyük talebesi var. Kim onlar? Biri Alusi'dir. Son iki asrın en büyük tefsiri, Ruhul Mani, onun sahibi, Bağdat kadısı Alusi. Son iki asrın en büyük fakih kim? İbni Abid'in, Raddul Muhtar'ın sahibi. İkisi de Mevlana Halid-i Hazretlerinin talebesidir. ''Efendim, leyse fî akalle min khamsin minel ibri sâimeti zekatun. Beş devede ne var? Zekat var. O da nedir? Wa fil hamsi işte. O da şudur. Beş devede bir koyun var. Beş devede bir koyun var. Bir bu iki wa fil ashri Ona ulaştığınız zaman on devede iki koyun veriyorsunuz. On devede iki koyun. Peki altı ile 9 arasına yani ya da 5 ile 10 arasındaki develere ne diyorduk? Af diyorduk değil mi? Orada vermiyoruz. Wa fi 15e 3 shiyahin. niye burada amel etmedi? Ne var burada? Ahada hasara ve akawatuha ebniyun ala'l fettir. Fettü üzere mebnidir. Peki efendim 15 devede 3 shiyahin 3 e, shiyahin 3 veriyorsunuz. 5 devede bir koyun, 10 devede 2 koyun, 15 devede 3 koyun. Wa fi 20 deveniz varsa 4 koyun veriyorsunuz. Wa fi 25 bintu mahazin. Peki 25 devede bintu mahiz veriyorsunuz. Peki nedir bintu mahiz? Wa hiye lleti ta'anat fi s bintu makiz iki yaşına ta'anet dekhalet yani mesela diyorsun ki ta'anetil mar'atu fil hayza kadın dekhalet fi eyyamiha hayız günlerine girdi dendiğinde ta'anet fiili kullanılır burada da iki yaşına giren deve verilir yani 25 devesi varsa adamın iki yaşında bir dişi deve verir iki yaşında bir dişi deve verir ve fi Sittin vasılatiine bin tu lebunin 36 deve varsa onda bin tu lebun verecek bin lebun. Peki bin tu lebin hangi devedir? O hiyleti ta anet fi üç yaşına giren dişi deve. 36 devesi varsa üç yaşına giren bir tane deveyi zekat olarak verir. Vafi sittu ve arbaigine 46 devede bir hikka verir. Peki o hikka nedir? O اللَّتِي تَعْنَتْ فِي الرَّابِعَةِ 4 yaşına giren deveye hikka denir. Yani sizin 46 tane deveniz varsa bir tane hikka veriyorsun. O kadar. Zekat o kadar alıyorlar sizden. وَفِي اِحْدَى وَسِت۪ينَ cezatun 61 tane deveniz varsa o zaman cezaa veriyorsunuz. Vahiyye Yani o ceza nedir? Elle-ti ta'net fil hamiset'i Beş yaşına giren deve Yani 61 devede Bir tane zekat O da nedir? Beş yaşına giren deve ki adı cezadır Ve fî sitti ve seb'ine lebunin Yetmiş altı deve varsa Orada bintâ lebunin veriyorsunuz bin bin lebun neydi? Neydi? 2 yaşına giren deveydi değil mi? Bin tu lebun 3 yaşına giren deveydi. Bin tu lebun 3 yaşına giren deve. Eğer sizin 76 tane deveniz varsa bin ta lebun'ün veriyorsunuz yani iki tane bin tu lebun veriyor. Bin tariğine göre iki tane bin tu lebin ki bu neydi? 3 yaşına giren iki tane deve veriyorsunuz. Videoda 90 hektaan ile 120. Eğer sizin 91 tane deveniz varsa hektaan veriyorsunuz. Hekane idi 4 yaşına giren deve. Adamın 91 tane devesi varsa iki tane 4 yaşına giren deve veriyor. Peki 91 devemiz var. Ne zamana kadar iki tane hekka veriyoruz? İla Miyetin ve aşiğine 91'den 120'ye kadar arasına Af. 91'den 120'ye kadar arası af. Sizin 91 ve üzeri ta 120'ye kadar 120'ye kadar deveniz varsa 120'ye kadar iki hekka veriyorsunuz. Yani efendim ne veriyorsunuz? 4 yaşına giren iki tane deve veriyorsunuz. Peki 120'in üzerine artarsa ne yapacaksınız? Sımmafil, kamsi şatun. Her 5 artı bir koyun veriyorsunuz. Yani 125 deveniz varsa iki heka, dört yaşına giren iki tane deve artı yanında ne veriyorsunuz? Bir koyun. 130 oldu iki hekka iki koyun. 130 oldu iki hekka iki koyun. Ee, peki 135 oldu ne yapıyorsunuz? 2 hekka 3 koyun veriyorsunuz. Yani böyle üzerine 5 5 artırıyorsunuz. Hekka üzerine 120'den sonra. Summa fil hamsi şatun kel evveli. Başta olduğu gibi başta ne vardı? Fi minel ibili saimeti sadakatun. Beş devede sadaka, yani bir koyun vardı. Yani başta olduğu gibi böyle yapıyorsunuz. Kel evveli ila miyetin ve khamsine ve arba'in. Efendim. E Kel evveli ila miyetin. Başta olduğu gibi nereye kadar? İla miyetin. Ve ve arba'ine. Ve khamsin Efendim ne zamana kadar bu kadar yapıyorsunuz? 145'e kadar. 145'e kadar böyle gidiyorsunuz. 145'e kadar 120'den 145'e kadar 2 hekka 5 arttıkça bir koyun koyuyorsunuz. 130 oldu 2 hekka iki koyun. 135 2 hekka 3 koyun. 140 2 hekka 4 koyun böyle gidiyorsunuz. Ta ne zamana kadar? 145'e kadar fe fiha hictanı ve bintu mahâdin. efendim 145 koyunumuz varsa o zaman 2 hekka veriyorsun 2 hicka yani 4 yaşına giren 2 deve artı bintu mahaz neydi bir de 2 yaşına giren bir tane dişi deve veriyorsunuz yani 145 deveniz var 2 tane hekka veriyorsunuz zekat olarak nedir bu 4 yaşına giren 2 dişi deve bir de tu makaz veriyorsunuz. O da iki yaşına giren bir tane dişi deve. Toplamda üç deve veriyorsun zekat olarak. Yüz kaça kadar böyle gidiyorsunuz? İlâ etin ve khamsîne. E, yüz elliye kadar böyle gidiyorsunuz. Fe fîhâ felâthu hikâkin. Yüz elli deveniz varsa ne kadar zekat veriyorsunuz? Üç hikka. Yani Dört yaşına giren üç tane deve veriyorsunuz. Sımmafil kamsi şatum kel evveli sonra beşte böyle beş artıyorsa orada yine başta olduğu gibi nasıl başta beş devede bir koyun vardı bir koyun olarak artırıyorsunuz her beşte nereden itibaren artırıyorsunuz yüz itibaren ile miietin v kamsin 150'de ne kadar veriyordunuz? 3 hekka veriyorsunuz 155'te 3 dakika bir koyun 160'ta 3 dakika iki koyun 165'te 3 dakika 3 koyun böyle her 5'te 3 e, dakikaknın yanına bir koyun artırıyorsunuz tanı zamana kadar e, ile mi etin vahamsin was 175'e kadar ve 175'e gelince salatu hiqaqin ve bintu 175 deveniz var 3 tane hikka veriyorsun hikka yani 4 yaşına giren 3 tane deve yanında bintu makah'in 2 yaşına giren 1 tane daha dişi deve veriyorsun toplamda 175 devesi olan 4 tane deve zekat olarak veriyor 3 bir 1 bintu makah ve fi 186 3 hicak ve bintu ve bintu labun efendim 186'da 186 186 tane deveniz varsa 3 ıkka veriyorsunuz yani 4 yaşına giren üç tane deve bir de bintu labun veriyorsunuz kaçta 186'da 3 ıkka bir de bintu labun bintu labu 3 yaşına giren deve. 4 deve veriyorsunuz. 3 e tanesi 4 yaşına giren, bir tanesi 3 yaşına giren deve. Ufi mi'atin ve sittin ve ila 200. Efendim eğer sizin <gülüyor> 196 tane deviniz varsa 196 devede 4 hıkka veriyorsunuz. Kaça kadar? 200'e kadar. 196'dan 200'e kadar 4 hekka 4 hekka yani tane fi seneti Rabiati değil mi dördüncü ee, yılına girmiş e, 4 yaşına girmiş dört e, tane deve veriyorsunuz 200'e kadar. ثم تسع نفوس أبدا كم ستو نفدت بعد 150'den sonra nasıl başladıysa tekrar aynı şekilde başlanır. 150'den sonra aynı şekilde devam eder diyor. Bu develerin zekatıydı. Peki şimdi fasulun, e, bu da Hz. Ebubekir Bekir Efendimizin işte Bahreyn'e gönderdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı zekat tayinine göre belirlenmişti. As-safirullaha ve atubiley rabbil alemin.